BÖLÜM 141 Bir yere girmek için izin isteyen kimsenin ''Kim o?'' sorusuna adını söyleyerek cevap vermesi gerektiği. Hadis 874 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, meşhur Miraç hadisinde, Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sonra Cibril, beni birinci kat göğe çıkarıp, oraya girmek için izin istediğinde, Kim o? denilince, ben Cibril'im dedi. Yanındaki kim? denildi. Muhammed cevabını verdi. Sonra ikinci kat semaya çıkardı. Kapının açılmasını istedi. Kim o? denilince, Ben Cibril'im diye karşılık verdi. Yanındaki kim? denildi. Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer semalara yükseldikçe, aynı sorular soruluyor ve aynı cevaplar veriliyordu. Hadis 875 Ebu Zerr Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Gecelerden birinde dışarı çıkmıştım. Bir de ne göreyim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına gidiyordu. Ben de ayın ışığında yürümeye başladım. Rasulullah başını çevirip beni görünce, sen kimsin buyurdular. Ben de Ebu Zer dedim. Hadis 876. Ümm Mühani Fahite binti Ebu Talip Allah Ondan Razı olsun şöyle demiştir: Mekke feti günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanıyor. Fatıma da onu insanların gözünden perdeliyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim o? buyurdu. Ben de, Ümmühaniyim dedim. Hadis 877 Câbir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kapısını çaldım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kim o?'' dedi. ''Benim'' diye cevap verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim, benim'' diyerek, ''Benim bu cevabımı beğenmediğini ifade ettiler.''